Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün kalabalık bir telefon bağlantısıyla kayıt almaktayız. Sevgili konuklarımla Cins Adımlar ve Meşer işbirliğiyle gerçekleşen Mayıs ayında da devam etmekte olan Sanatçı Kadınların İzinde Beyoğlu yürüyüş programlarından feminist bir açıdan kentin deneyimini, yürüyüş pratiğini konuşacağız. Kendileri Mart ayından beri bu yürüyüşleri düzenliyorlar. Cins Adımlar ve Meşer işbirliğinde bahsettiğimiz gibi Ben Sen Onlar. Sanatçı Kadınların Yüzyılı Sergisi paralelinde de bir işbirliğiyle ortaya çıkmış oldu. Cins Adımlar ekibiyle kendileri e, Suçendir Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi olarak uzun süreden beri Toplumsal cinsiyet ve hafıza yürüyüşleri gerçekleştiriyorlar İstanbul'un farklı semtlerinde. Kendilerinden kalabalık bir ekip oldukları için iki kişiyi 2018 yılında yine bir açık mimarlıkta konu etmiştik. Kadıköy'deki, Balat'taki, Beyoğlu'ndaki yürüyüşlerini konuşmuştuk. Bugün güzel bir tesadüfle daha da çoğalan, genişleyen cins adımlar ekibiyle birlikte bir işbirliğiyle de genişledikleri sanatçı kadınların izinde Beyoğlu yürüyüşlerini konuşacağız diyelim. Açık Mimarlık'ın kayıt arşivinden eski programımızın kaydına da erişebilirsiniz. Bugün sevgili konuklarım Meşer ekibinden Ebru Esra Satıcı ve Cins Adımlar ekibinden Ezgi Öz ve Özge Ertem. Hoş geldiniz diyeyim. Böyle kalabalık bir <gülüyor> kayıt yapıyoruz bugün. Konumuz da oldukça yoğun. Ben böyle çok fazla lafı uzatmadan bir an önce sizlere sözü vermek isterim. Öncelikle ben çok kısaca da bilgi vermiş olayım. Sanatçı kadınların izinde Beyoğlu yürüyüşleriyle ilgili. Siz bu programı dinlerken hemen sonrasında bir yürüyüş daha olacak. İyi haber 10 Mayıs'ta saat 11'de Beyoğlu'nda fiziksel bir yürüyüş olacak. 26 Mayıs'ta da bu yürüyüş kaçıracak olursanız ya da dijital bir yürüyüşü dene, deneyimlemek isterseniz akşam 7'de dijital olarak bir defa daha yürüyüş olacak. Ben Nisan ayındaki yürüyüşlere katılmıştım. Mayıs ayındakilere katılmak isteyen dinleyiciler kayıt.meşer.org adresinden e-mail atarak kayıt olabilirler diye ben kısaca duyurmuş olayım. Dediğim gibi bu Ben Sen Onlar Sanatçı Kadınları'nın yüzyılı sergisi kapsamında da yapılmış bir işbirliği. Sanatçı kadınların Bizin de Beyoğlu'nda yürüyoruz. Kim zaman fiziksel ortamda, kim zaman dijital ortamda diyeyim. Ben çok kısaca bilgisini verdikten sonra daha fazla vaktinizi almadan sizlere sözü vermek isterim. Belki hem bu işbirliğinden hem de bu yürüyüşün nasıl çıktığından, nasıl bir yürüyüş olduğundan bahsetmek adına Esra Satıcı'ya ilk olarak ben sözü verebilirim. Böylece herkese de tekrar hoş geldiniz diyeyim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler Yağmur. Hem davetin hem de güzel başlangıcın için. Ee, şöyle başladık, ee, Ben Sen Onlar Sanatçı Kadınların 100 yılı Ekim ayında açıldı. Ekim ayının başında açılmıştı Meşer'de. Ee, Meşer'de her sergimiz e, genelde yayın, bir yayınla e, ve etkinliklerle e, planlıyoruz. E, bu etkinlikleri düşünürken e, bizim daha önce e, ben ve ekip arkadaşım Şeyda Çetin'in e, Meşer'de ikimiz de küratörüz. E, i̇kimizin de birlikte çalıştığı iş arkadaşımız sevgili Özge Ertan. Tabii Sujender'de olduğunu biliyordum ee, ve tabii araştırmalarımız sürecinde bu sanatçı kadınların yani eserlerini sergilediğimiz e, 117 sanatçı kadının bir kısmının e, hakikaten bu Beyoğlu'nda kümelendiğini, orada bir e, sanatçı kadınların aksının oluştuğunu gördük e, ve hali hazırda zaten Özge'lerin ve tabii ki e, çok sevgili Sujender ekibinin yaptığı bu e, yürüyüşleri bildiğimiz için Acaba hani böyle bir yürüyüşte olabilir mi? Yani Beyoğlu'nu merkez alan bir e, sanatçı kadınlar yürüyüşü yapabilir miyiz diye düşünmeye başlamıştık. Bu hayallle her şey başladı. Daha sonra ile iletişim kurduk. Zaten e, bu yürüyüşte e, hikayelerini anlattığımız bazı kadınlar hali hazırda e, bu hafıza yürüyüşlerinde anlatılıyordu. Tabii ki sergide e, eserlerini gösterdiğimiz e, sanatçı kadınlar da bazıları bu listeye eklendi yani yeni isimler olarak e, bu yürüyüşlere eklenmiş oldu. E, günün sonunda e, şu anki yürüyüşte toplam 10 durakta 12 kadının 12 sanatçı kadının hikayesi anlatılıyor. E, böyle hani başlamış olayım ben e, Özetlersem böyle bir hayalden. E, iletişim kurarak hemen Suu Cender'le onların da bu tabii ki fikri çok benimsemesi, sahiplenmesiyle uzun uzun toplantılarıyla e, bu yürüyüş planlandı. Yerler fiziksel olarak bulundu. Araştırmalarla e, bu fiziksel yerlerde ya sanatçı kadınların yaşadığı yerler, ya çalıştığı yerler, ya atölyeleri ya da hayatında önemli izi olmuş yerler e, Beyoğlu aksında bulunup, daha doğrusu ist İstiklal Caddesi merkezi olarak bulunup yürüyüşe dahil edilmiş olundu. Harika. Bir yandan da bu ben sana onlar sanatçı kadınların yüzyılı sergisinin ruhuna diyelim çok uygun bir e, işbirliği yöntem olmuş yani e, ziyaret etmeyenler varsa dinleyiciler için de e, oldukça yoğun içerikli özellikle kadın sanatçıların farklı dönemlerden çok farklı pratikleri olan kadın sanatçıların çok sesli bir biçimde bir araya geldikleri üç kata yayılan bir sergi olduğunu söyleyebiliriz. Elbette sergi özelinde de Açık Radyo'da söyleşiler gerçekleşti dinleyebilir sevgili dinleyicilerimiz bunu da hatırlatmak Olayım. Şimdi buradan da ben cins adımlar ekibine dönmek istiyorum. Siz zaten oldukça yoğun, farklı kim zaman temalara, farklı yerlere kim zaman odaklanan toplumsal cinsiyet ve hafıza yürüyüşleri yapıyordunuz. Böyle bir işbirliği ortaya çıktı diyelim. Sonrasında da yaklaşık bir iki buçuk saat, hatta benim katıldığımda üç saate uzamıştı. Uzayan ve on bin adımın üç saatin nasıl geçtiğini hiç anlamadığım pek çok farklı durağın olduğu bir yürüyüş rotası ortaya çıkmış oldu. Hem böyle ben biraz süreci sizlere sormak istiyorum. Nasıl planladınız? Nelere özen gösterdiniz? Bu anlatıcılar kendi sesleriyle, kendi deneyimleriyle dahil oldular bu rotaya. Tüm bu hikayeler nasıl bir araya geldi ya da tüm bu sesler? Biraz ben sizlere süreci sorayım. Belki sonrasında da ortaya çıkan rota nasıl bir rota oldu? Biraz da onu konuşuruz. Ee, çok teşekkürler Yağmur. Ee, çok öncelikle teşekkür ediyoruz gerçekten. Ee, bir arada burada olmak yine bizim için özellikle şöyle günlerde e, oldukça İlham verici bize iyi gelen bir şey. Öncelikle bunu söylemek, söyleyerek başlamak isterim. Cins adımlar zaten 2014 yılından beri Esra'nın da hatırlattığı gibi toplumsal cinsiyet hafıza yürüyüşlerini yapıyor ve ilk kez Beyoğlu'nda başlamıştı. Burada Ayşegül Altınay'ın özellikle bu yürüyüşte de çok büyük ilham verici fikirleri olmuş olan Ayşegül Altınay'ı da özellikle anmak gerekiyor. Onunla beraber o sergiyi e, görme deneyimimiz çok e, etkili olmuştu o üç kata yayılan. Aynı soruların peşinden gitmek gerçekten de özellikle toplumsal hafızada mekanın içerisinde, tarihin içerisinde, tarih yazımanın içerisinde sanat tarihinin içerisinde suskunlaştırılmış e, silikleştirilmiş e, kadınların ve LGBTİ artıların izini kentte sürmeye çalışan bir e, yürüyüş programı için e, çok benzer bir şeyi Sergi yoluyla yapmaya çalışan, e, Sevgili Meşer'in yapmaya çalıştığı e, bu proje zaten başlı başına bir e, birleşme alanıydı, buluşma alanıydı. Çok doğal olarak e, öncelikle geliştiğini söylemem mümkün. E, ve daha sonra bu süreci daha önce Cins Adımlar ekibinin her zaman yaptığı atölyeler ve hikaye anlatıcılarının bu atölyelerde bu kadınların hikayelerine dair kendi seslerini de Ebru Nihancı Hakan'la özellikle yaptığımız atölyeleri de burada hatırlatmak isterim. Keşfetmeleri süreci buna eşlik etti. Ben belki bu süreci belki sevgili arkadaşım Ezgi de e, daha iyi anlatacaktır. Teşekkür ederim. Önce Yağmur davetim için sana sonra işte sergiyle ilgili Esra'ya ve cins adıma giriş için Özge'ye biraz bir süreçten Bahsetmek gerekirse Özge'nin de aslında başladığı gibi birkaç ay bir hazırlık süreci yaşadık. Öncelikle nedir hazırlıklar? Belki biraz kısaca ondan bahsedebilirim. Meşer'in zaten sergi kapsamında yaptığı derin araştırmalar, belgeler, bakması ilham verici bir arşiv var. Aslında öncelikle bu araştırma süreci ve ardından hem Sujender'ın hem de Sabancı Üniversitesi'nin hem de Meşer'in insanlarının aslında katıldığı bir atölyeler dizisi düzenledik. Nedir bunlar? Önce Ayşekil Altınay ve Sema Semih'in verdiği temel Toplumsal cinsiyet e, atölyesi. Onun ardından benim ve e, Su Cender'dan İlayda Ova'nın birlikte kent ve hafıza üzerine e, bir atölyesi. Ve sonrasında daha iki oturumdan ve daha uzun bir süreyi kapsayan bir sevgili Özge Ertem'in ve Ebru Nihancelka'nın e, yürütücülüğünde hikaye anlatıcılığı atölyeleri gerçekleştirdik. E, bu atölyeler kapsamında biz aslında hiçbir anlatıcıya bir hikaye eşleşmesi yapmıyoruz. Herkes kimi çalışmak istiyorsa, onu çeken, onu davet eden neyse hikayede o sanatçıları seçiyor. Dolayısıyla aslında bu rota boyunca anlatılan hikayelerin birer anlatıcısı yok. Çoğu hikayenin birkaç farklı anlatıcısı ve her birinin özgün hikayeleri var. Ee, ve bu Atölyelerin ardından oluşmaya başlayan yazılan e, hikayeleri e, başta sevgili Özgen'in ve Evren'in katkılarıyla aslında biraz son halini verdik ve e, aslında rotaya biraz böyle başladık. Bu hazırlık süreci biraz böyleydi. Burada belki önemli olan bunlar böyle bu hikayelerimiz hazır ama bunlar duran hikayeler değil bunlar yaşayan, gelişen, dönüşen buna da izin veren kolektif süreçlerle ortaya çıktı ve böyle de devam ediyor cins adımlarının tüm yürüyüşleri gibi. Senin de katıldığında aslında deneyimlediğin gibi bir yandan da hikaye anlatışlarının dışında o mekanda var olan o hafızaya sahip insanlara kendi katkıları, kendi deneyimlerine de oldukça açık bir alan oluyor fiziksel yürüyüş. Ee, dolayısıyla aslında her yürüyüş de birbirinden farklı ve kendince bir deneyimi, bir özgürlüğü oluyor diyebiliriz belki kısaca hani başlangıç sürecini böyle özetleyebilirim diye. Evet harika. Tabii biz burada konuşuyoruz. Radyo dalgaları üzerinden bu yürüyüş yapıyoruz diyelim de hem dijital yürüyüşün hem fiziksel yürüyüşün deneyimi bambaşka oluyor. Hani böyle bu programda da dinleyicilere çok fazla ipucu vermeyelim. Şuraya gidiyoruz işte şurada şunu anlatıyoruz gibi. E, katılsınlar değil mi? Yani 10 Mayıs'ta 11'deki fiziksel yürüyüşe 26 Mayıs'ta 19'daki de dijital yürüyüşe tekrar davet etmiş olalım dinleyicileri. Ama ama hani e, biz en azından bir fikir vermesi adına e, onun üzerinde durakta 13'ün üzerinde hikayenin anlatıldığını ben kendi deneyimlediğim yürüyüşlerden aktarabilirim ve e, Beşer'in önünde İstiklal Caddesi'nde başlayan yürüyüşün İstiklal Caddesi ve çevresindeki aksda devam ettiğini ve Taksim'de Gezze Parkı'nda sonlandığını da söyleyebiliriz. E, çok fazla mekan ve çok fazla hikaye, her anlatıcının farklı hikayeleri sizin de dediğiniz gibi kimi zaman da birbiriyle ilişkilenen bu hikayelerin arkasından gezdiğiniz oldukça böyle renkli ve bir o kadar da duyularınızı her türlü gözlerinizi kulaklarınızı açtığınız bir yürüyüş deneyimi oluyor. Buradan da ben herkes aslında bu... Feminist yürüyüş pratiği meselesinde de bu rotayı veya nasıl yorumlarınız, düşünceleriniz olduğunu sormak istiyorum. Belki tekrar Esra ile başlayabiliriz sevgili Esra satıcıyla. Bu toplumsal cinsiyet perspektifinden kent mekanının ya da Beyoğlu'nun deneyimi meselesiyle ilgili neler paylaşabilirsiniz? Hani belki sanatçı kadınların yüzyılıyla da birazcık ilişkilendirerek aktarabilirsiniz. Çok da emek verdiğiniz bir sergi olduğu için ben ilk olarak tekrar size sözü vereyim. Evet, yani sergi hazırlarken tabii ki bu sanatçı kadınların biyografileriyle çok hemhal olduk. Yani hayat hikayeleri, işte hayal kırıklıkları, ilişkileri, yaşamları ya yani özel hayatlarında tabii ki gördük, biraz öğrendik. Tarih yazımının bize izin verdiği ölçüde ya da aileleriyle görüşebildiğimiz, onlardan bilgi alabildiğimiz ölçüde. Burada dediğim gibi Beyoğlu tabii ki çok ön plana çıktı. Yani burada bir kümelenme, bir yoğunlaşma olduğunu fark etmiştik. Ve bu yürüyüşte de aslında serginin amaçlarından bir tanesi olan, Özge'nin de biraz önce ifade ettiği aslında birbirine cins adımlarla meşerin sergisi, ben sen onların amaçlarının çok kesiştiğini gördük. Çünkü sergideki e, amaçlardan bir tanesi kolektiflik çağrısıydı aslında. Tüm bu sanatçı kadınlara, onların işte bu görünür e, olup olmama meselelerine ya da tarih yazımında ikinci plana atılmak durumlarına e, birazcık e, nasıl diyeyim bir tepki olarak doğan bir sergiydi. E, özellikle hatta sanatçı kadınların yüzyılı alt başlığını koyduk ki e, hem gerçekten e, bu sanatçıların kahraman olduğu, bir yüzyıl hayal edelim hem de vakti zamanında işte ömrü vefa etmemiş yani bu ömrü boyunca aslında o kadar takdir edilmemiş ya da belki ikinci planda kalmış kadınlara haklarını bir parça olsun teslim edelim amaçlarımız bunlardı. Ve cins adımlarla birlikte yine kadınların ağırlıklı olduğu bir ekiple birlikte yine meşer ekibinin bir araya gelmesi bunun e, hani adeta şehirde vücut bulmuş hali oldu diyebilirim. Çünkü hakikaten kolektif bir ses çıktı hepimizden. Yani bu iki kurumun e, ve buradaki işte birçok insanın temas etmesinden. Böyle kolektif bir ses çıktığı için e, ben kendi adıma hem de e, kurumum adına da söyleyebilirim, konuşabilirim. Çok çok mutlu olduk. E, çünkü e, hakikaten bir yürüyüşle serginin amacını aslında vücuda getirdik. Öyle söyleyebilirim ee, ve bunu e, hem mekan hem şehir yani İstiklal Caddesi gibi çok yaşayan çok canlı bir yerde yapabilmek kaybolan mekanlarla birlikte kaybolan mekanları tekrar hatırlayarak bunların üstlerinden geçerek e, hatırlayabilmek e, hem müthiş bir keyif hem de müthiş bir tatmin e, hissi yarattı diyebilirim. En azından 5'er tarafında sanıyorum cins adımlarda da böyle. Ee, bunları söyleyebilirim. Hani yine belki eklemeler yapabilirim şu an <gülüyor> evet yani bu kolektiflik meselesi de aslında çok feminist bir yöntem olarak burada ayrıca tartışılabilir yani hele ki biz burada sanat tarihinden konuşuyorsak ya da işte kent tarihinden konuşuyorsak o pratiğin bireysel bir edim ol olması değil kolektif ilişkilerle üretiliyor olması da aslında Aynen. çok feminist bir yöntem olarak tekrar burada vurgulanabilir diye ben düşünüyorum sevgili Özge'ye ben buradan Özge Ertem'e tekrar sözü vermek isterim hem kendisi hazırlık sürecinde hikaye anlatıcılığı atölyelerini yürüttüğü için hem de bu feminist yürüyüş pratiği meselesini biraz daha derinleştirmek için ki kendisinin anlattığı hikayede kim zaman yine bir feminist yöntem olarak bu insan merkezciliğe karşı olarak kim zaman şiddete uğrayan yerinden edilen insan olmayan varlıkların kedilerin Narmanlıhan'ın kedilerinin gözünden de mesela bu hikayeye yer veriyorduk yerinden edilen mor salkımların da deneyimi üzerinden konuşuyorduk yani hani bunun üzerine biraz daha ekleyebileceklerin ya da biraz daha bununla ilgili derinleştir derinleştirmek için gerçekleyebileceklerin neler olur diye ben sormak isterim yani toplumsal cinsiyet perspektifinden kent mekanının deneyimlenmesi üzerine. Aslında çok güzel özetlediniz. Böyle başlamak da iyi geldi gerçekten bu soruya. Yani bir kere bu kanunu ters yüz etmek meselesi, var olan hikayenin ardına geçebilmek meselesi, verili olan kodların arkasına bakmak satır aralarını görmek satır aralarını görmeye çalışmak kalıpların arkasına geçmeye çalışmak bir kere zaten bu yöntem, yani hikayelere yaklaşma biçimimiz de buradan beslendiği için bütün bu atölyeler esnasında da hem duyular yoluyla özellikle Ebru'nun da Ebru Nihancelkan'ın da sıklıkla vurguladığı bütün o hikaye anlatıcılığı atölyelerinde duyular yoluyla kendi biricik hikayelerimizle kolektif olanı birleştirebilmek, bu bütün bu kadınların, e, Beyoğlu'ndaki bütün bu mekanlarda bazen yolları birbirine kesişmiş olarak, e, bazen birbirlerini tanımadan ama benzer mekanlarda benzer mücadeleler vermiş, benzer aslında varoluş e, sancıları e, çekmiş. Bunu kimi zaman ifade edebilmiş ama ifade e, etmesinin önünde hep benzer, toplumsal kodlarla ve ile aslında karşılaşmış kadınların hikayelerini aynı rotada keşfetmeye çalışmak aslında o feminist metodoloji dediğimiz yerde bizim için de yeni kapılar açtı. Yani Aliye Berger ile işte ne bileyim Yıldız e, Yıldız Moran'ı, fotoğrafçı Yıldız Moran'ı, e, İrayda Beri'yi bütün bu sanatçıların kendi ürettikleri, yaptıkları işlerle karşı karşıya kaldıkları söylemler ve sanatlarının kimi zaman nasıl işlevsizleştirilmeye Çocuklaştırılmaya, küçükleştirilmeye, azaltılmaya çalışıldığının izlerini aynı mekan içerisinde, aynı rota içerisinde beraber görmek e, yine bu metodolojiye dair bir şey. Meşer'in üçüncü katı geliyor aklıma. Bütün o e, unutulmuş, unutturulmaya çalışılmış kadınların eserlerini böyle bir çiçek buketi mişçesine bir arada görmek ve Ayşegül Altınay'ın hep e, o feminist kız kardeşlik vurgusunu yapar. Gerçekten yürüyüşte de yani kimileri bu, bu, bu kavrama daha farklı kavramlar da ekleyebilir ama yürüyüşte de gerçekten bu Kadınlar neredeyse birbirleriyle bütün bu hikayeler birbirleriyle neredeyse varoluşlarıyla yani salt var olma mücadeleleriyle birbirleriyle dayanışmış e, gibi de açıkçası görünüyorlar. Ve tabii bunlara hani son söylediğimden de yola çıkarak Yağmur, e, sonuçta Beyoğlu'ndan bahsediyoruz. E, kentsel dönüşümün e, en önemli alanlarından bir tanesinden bahsediyoruz. Ve Narman Nahan bunun en acı hikayelerinden biri. Ve tabii ki orada sadece Ali Bergerin bakışını değil, orada onun da hikayesine eşlik etmiş olan daha sonraki yıllarda ve şimdi sürgün edilmiş kedilerin e, hikayesini hatırlamak, kamusallığın nasıl zarara uğradığını görüyoruz. Ve bunu anlatmaya çalışmak bizim için en önemli mihenk noktalarından birini oluşturuyor bu yürüyüşlerde. Hı hı. Harika. Buradan ben Ezgi Öze de sözü vermek isterim. Kendisi de uzun soluklu hazırlık sürecinde özellikle kentsel mekan atölyelerine İlayda Eceova ile birlikte e, yürütmüştü diye başlangıçta konuşmuştuk. Bu feminist yürüyüş pratiği meselesi ya da toplumsal cinsiyet perspektifinden kent mekanının deneyimi üzerine kendisinin ekleyebilecekleri neler? E, Özgertem o kadar güzel konuştu ama bir yandan da Ezgi'nin de tüm bu süreçteki deneyimlerinde merakla ben dinlemek istiyorum ekleyecekleriniz neler diye ben size de sözü vereyim. Teşekkürler Yağmur. Dediğin gibi Esra ve Özge o kadar güzel toparladı ki belki kendi aramızda da konuştuğumuz ve atölyeler sürecinde de biraz üstüne kafa yorduğumuz soruları da paylaşabilirim ama biraz aslında Özge'nin bıraktığı yerden aslında en temelince çok kadınlar ve LGBT yaratılar Nerede ee, sorusuyla belki biraz bakıp burada da tam senin dediğin yerden mekanın, kent mekanının toplumsal cinsiyet ilişkisiyle ilişkisine bakmak e, çok karşılıklı, çok dinamik yani sürekli olarak birbirini inşa eden e, bir süreçten e, ve dolayısıyla mekanın kendisinden bahsediyoruz. Burada da aslında biz e, peki bu şehrin farklı mekanlarında, e, nelerin, kimlerin toplumsal hafızasına dair e, izler taşıyor ya da taşımıyor? Ya da toplumsal hafızadaki suskunluklar şehrin mekanlarına, sokaklarına, parklarına, e, meydanlarına nasıl yansıyor? E, kamusal gönül, görünürlüğü olmayan aslında hafızaların izini sürdüğümüzde, yaşadığımız şehirle, onun mekanlarıyla kurduğumuz ilişki nasıl değişiyor veya değişebilir? E, ve dolayısıyla toplumsal cinsiyet şehre dair algımızı, şehirle ilişkimizi, toplumsal hafızayı nasıl şekillendiriyor? Ee, o zaman kent mekanında da ya da tarihte de, toplumsal hafızada da biraz o toplumsal cinsiyet perspektifinden bakmak için biz de aslında bu hikaye anlatıcılığı sürecinde de biraz oluşan tüm hikayelere her anlatıcı biraz e, bu sorularla da bakıyor kendiyle, hem kendi e, hikayesi ve anlattığı hikayenin arasındaki ilişkiye hem de sadece sanatçının değil tam da arkadaşlarımın da bahsettiği gibi mekanla bu hikayelerin ilişkisine, ilişkisizliğine biraz görünür kılmaya çalışıyoruz. E, ve burada yürürken de e, bu hazırlık sürecinde de aslında tüm bu sessizleştirilmiş hikayeleri araştırmak, hatırlamak benim için çok güçlendirici ve dönüştürücü bir güç. E, çünkü hikaye anlatırken Yeni arkadaşlarımın bahsettiği gibi o kişisel ve kolektif hafıza çok birlikte çalışıyor. Ee, ve bu da açıkçası hem birbirimizle hem de yaşadığımız şehirle kurduğumuz ilişkinin güçlenmesine olanak sağlıyor. Evet yani bu son vurguladığın gerçekten çok önemli. Hele böyle zamanlarda daha sıkı sarılmak gerekiyor. Hem bu kolektif hafızaya hem bireysel hafızaya daha sıkı sarılmak gerekiyor gerçekten. Kent mekanını yeniden üretmek için daha fazla yürümek gerekiyor. Yani flanöre karşı daha fazla flanöz yürüyüşler belki yapmak gerekiyor. Gerçekten <gülüyor> o yüzden bana da çok iyi gelmişti Nisan ayındaki katıldığım yürüyüşler. Sürenin sonuna geliyoruz. Hem eklemek istedikleriniz var mı? Kısaca diye ben size sormak istedim. Bu son yürüyüşlerden önce aynı zamanda da hani belki kısaca bu fiziksel yürüyüşün yanı sıra dijital yürüyüş nasıl bir formatta oluyor nasıl ortaya çıktı belki hani merak eden dinleyiciler için kısaca onunla da ilgili bilgi alabilirsek 10 ve 26 Mayıs'ta katılmayı düşünen dinleyicileri tekrar davet etmiş oluruz diyelim tekrar sevgili Esra satıcılan mı başlayalım kalabalık olunca böyle hani sıra sıra gibi oluyor ama buyurun lütfen. Evet, e, yani bir Ekim aslında e, aynen Ezgi ve Özge'nin çok güzel ifade ettiği gibi e, çizgisel bir sanat tarihine e, alternatif olarak bu sergi e, meşarde şu an İstiklal Caddesi'nde. E, o yüzden e, 29 Mayıs'a kadar ziyaretçileri bekleriz. E, pazartesi hariç e, meşer her gün açık. Ee, hakikaten bu genel olarak aslında tarih yazımında bu çizgiselik ya da tek düzeliği kırabilmek e, kanonu ters çevirebilmek e, kıymetli çünkü bambaşka bakış açıları bambaşka açılar e, gösteriyor bize e, ve online yürüyüş hakkında e, aslında ben mi devam ben devam edeyim ya da Özge'ye mi bırakayım sözü e, burada bilemedim evet. ama. <gülüyor> Ee, şöyle devam ettirebiliriz ee, iki tane evet yürüyüş var önümüzde ve umuyoruz ki yine cins adımların aslında kalıcı rotalarından bir tanesi e, olacak e, bu yürüyüş ama önümüzdeki yürüyüş 10 Mayıs'ta 11'de fiziksel, 26 Mayıs'ta saat 7'de dijital. Ve bizim için tabii bu günlerde bir arada olmak çok daha da büyük anlamlar taşıyor. E, tünelden başlıyoruz. Narmanlı'nın ilk durağımız ve bitirdiğimiz yer Taksim Gezi Parkı. Lerzan Bengisu'nun e, heykelinin e, yanında bitiriyoruz yürüyüşümüzü ve özellikle bu günlerde, özellikle gezi e, davası son, bu şekilde sonuçlandıktan sonra da e, bir anlamda o yürüyüşümüzü orada e, Lerzan Bengisu'nun heykelinin yanında hep birlikte e, olmak e, hepimiz size de iyi gelecektir. Lerzan Bingisun'un Barış adlı heykelinin yanında olmak diye de e, eklemek isterim. E, dijital yürüyüşle ilgili de belki arkadaşım Ezgi daha fazla bilgi e, verebilir. Çok teşekkürler tekrar. Tabii. Yani şöyle dijital yürüyüş aslında hem pandemi koşulları e, biz bu hazırlıklara başlarken devam ediyordu. Hem de İstanbul dışından katılmak isteyen e, insanlar olduğunu biliyorduk. O yüzden e, fizikseli tasarlarken aslında dijitali de tasarladık. O yüzden Mayıs sonunda şimdilik sonuncusu gibi gözüken bu dijital yürüyüşe de bekleriz. Bu her iki yürüyüş içinde sadece senin başta paylaşmış olduğun kayıt etmeşer.org adresine kayıt yaptırmak gerekiyor. Çünkü belli bir kontenjanla ilgili ee, tabii ki birbirinden farklı bir deneyim. Dijitalde daha belki görsel çeşitlilik e olabiliyor. Sanatçıların eserlerini ve e, bambaşka fotoğraflarını daha fazla paylaşabiliyoruz. Bir yandan da her dijital yürüyüşün sonunda e, bazı araçlarla bir deneyim paylaşımı alanı açmaya çalışıyoruz ve çok konuşma imkanımız olmayacağı için bunu biraz dijital araçlarla yapıyoruz. E, bunu fizikselde e, zaten Gezi Parkı'nda, rotamızın sonunda yapıyor oluyoruz ve orada çok öne çıkan, bugün de konuşurken belki o hafıza, kadın, emek, kız kardeşlik, e, hatırlama, unutmama gibi aslında biraz böyle bazı e, kelimeler veriyor bize ve bunları biraz e, biriktiriyoruz da Mayıs sonunda. Hani hepsini bir arada belki paylaşmak da isteriz herkese. E, o yüzden senin de tarihlerini verdiğin gibi Mayıs'taki yürüyüşlere tabii ki ilgisini çeken herkese bekleriz. Ve bununla beraber arkadaşlarımız söylediklerine bir ek olarak e, Tüm bu rota boyunca bir sanatçı kadınların hikayelerinin geçmişte kalan bir an olarak değil, tam da Özge'nin bahsettiği yerden bugünle ilişkilendiren bağlar kuruyoruz. Ve bu bağları kurarken de tek taraflı değil her katılımcının katkısını açık bir şekilde kuruyoruz. O yüzden Mayıs yürüyüşlerinde görüşmek üzere görüşmek diye Çok teşekkürler Yavuz. Ben çok teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu. Bağında da çok iyi geldi. Böyle güzel bir davetle de bitirmiş olalım. Cins Adımlar ve Meşer işbirliğinde Beyoğlu'ndaki toplumsal cinsiyet ve hafıza yürüyüşlerinin sanatçı kadınların izinde Beyoğlu yürüyüşlerinin konuşulduğu programında böylece sonuna gelmiş olduk. Sevgili konuklarım Ebru Esra Satıcı, Ezgi Öz ve Özge Ertem'e tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Cömertçe paylaştıkları için programa katılarak Açık mimarla dinlediniz. Hoşçakalın.